Sunanın beryani. Hazırlayan ve sunan muammer Ketencioglu. tabancamı ver bana hey gardiyan zavallar diye vallan tabancamı ver bana tabancamın yüzünden idam verdiler bana ben verem oldum Evet, değerli dostlar. Tuna'nın beni yanındasınız. 94.9 Açık Radyo'da. Mahmut Ketencoğlu ben. Çoğunlukla olduğu gibi canlı olarak sizlerle birlikteyim. Bugün çok değerli dostum. Gönül adamı. E, paylaşımımda da o şekilde e, kullandım. E, öyle, öyle bir ifade kullandım. E, müzisyen, yönetmen. Tabii biz önce yönetmen olarak bildik onu ama sonradan müzisyen tarafını da öğrendik. E, sevgili Haluk Haldun Karabudak yanımda. Sevgili Halduncuğum hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Espiriyle başlayalım. Hep şimdiye kadar hep kameranın başındaydın. Bizi sen çektin, şimdi benim alanımdasın. Yani e, haf hafif böyle bir e, öcalan bir ifadem var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ...ama böyle öcalan falan dersen... ...nerelere gider bu sohbet Yok. bilmiyorum şimdi. Yok. <gülüyor> şimdi tabii... E, ...hafif bir, e, ironi tabii ya... ...bu genelde... E, ...masanın öbür tarafı derler ya... ...böyle tartışan ikililer falan. Mutfağa ya işte geldik bu sefer... E, ...yemek pişiren tezgahın ta ortasına. Tabii şey bu... E, ...ne kadar kaç kere olursa olsun... ...değişik bir duygu. Çünkü e, hep e, şeyde reji odasında... ...geçen 30 yıldan sonra... ...ne kadar müzisyen olursanız olun da... ...bu tarafta daha az bulunuyorsunuz yani. Sonuçta hayatımız hep kameranın arkasında... rejide geçiyor bizim yani. O anlamda... E, ...bu sefer tabii bir de... ...Muammer Ketenceoğlu ile olması daha değişik bir deneyim... Evet. ...ve çok büyük bir keyif yani çıkacağız. Biz gayet... ...rahatız. Ee, şimdi... ...çok eski, 2006 yılına... ...kadar gidiyor bizim tanışmamız. O günden bugüne... ...yaptığım pek çok programda... ...Muammer seyirci seyirciyle... E, buluşturmakta çok büyük katkın oldu. E, onu özellikle belirtmek isterim. E, bunu zaten o zamandan beri hep e, fark ederek yaşadım. Estağfurullah. E, epey gecikmiş de olsa... E, ...ne diyelim... ...seni burada ağırlamak... Beni, ...benim için çok önemli bir e, onur kaynağı diyelim. O bana ait, o bana ait gerçekten. CD'yi çıkalı çok fazla olmadı ama... yani Belki CD daha önce çıkmalıydı bilen. Yani çıkmadı. <gülüyor> Aslına bakarsan şey e, sevgili Muammer. Yani bu olsa olmasa artık böyle müzik piyasasında şunları satalım, bu kadar tiraj yapalım diye bir dert zaten doğal olarak bitti de. Hele benim için hiç söz konusu değildi. Yani bu geriye bir şey bırakmak kaygısından öte hiçbir şey değil açıkça. Yani yani. De eskiden de yoktu biliyorsun. Tabii yani sen zaten e, bu memlekette parmakla gösterilecek kadar e, az olan, üçü beşi geçmeyen gerçekten çok kıymetli müzisyenden bir tanesisin. Aynı hiç zamanda da <gülüyor> Aa Zaten e, iyi müzisyenler satıyor mu? Öyle bir şey oldu mu hiç yani bugüne kadar yani? Hiç olmaz ki. Ya popülist iş yapacaksınız ya e, kaderinize razı olup doğru bildiğiniz işi yapacaksınız. Evet, e, albümün ismini Sanem Ağlama demişsin. Evet. E, albümün yedinci parçasından alıyor e, ismini şimdi Haldun Karabudak kimdir oradan istersen başlayalım yoksa istiyorsan bir parça daha çalalım valla e, e, bir Sema çalalım hem kimliğimizle doğru orantılı hiç değilse ondan sonra ben başlayayım konuşayım tamam oldu e, dördüncü parçaya çalacağız albümün dördüncü parçası Davut Sulari'den alınmış doğranımsıyorsam evet davet doğru bir Sema <gülüyor> Bir gemim geldi Bir gemim geldi Sıpkı sadakatle Barın gaziler Hakkın birliğinde Bin hikmet vardır Sır mürtezaya erin gaziler, sır mürtezaya erin gaziler. Bu meydana girmez cahilciu hele, cahilciu hele. Beşer ermez, böyle şara. Aklı beşer ermez Böyle eşara Aklı beşer ermez Böyle eşara Secdem didaradır Değil duvara Al Kılın gaziler Al kanamazını Kılın da gaziler Bu meydana gelen Can ile dilden Hakkında bir Saklarda gönülden şah yoluna gider derul nidilden rızayı huda yap de gaziler rızayı huda yap erin gaziler Allah Allah Allah Allah her kim severse Allahı Mahrum kalmasın billahi İdare-i Hüdayı gördüm Sırrı mültese ya erdim El bağlı divana durdum Durun gaziler dostturun Durun gaziler dostturun Muhammed Ali'ye vardım Yüzümü tozuna sürdüm El bağlı divana durdum Sıtkı ile gaziler aise hikmetinden başka bir divan başka bir divan muhammed aliye beli bestleyen hakkın birliğine inanı bu yagan güle birliye girende gaziler kabusuları der er eden evliya gün gibi cihana vermişsin ziya hakkın birliğinde bulunmaz riya Seçte bir fana, gelin gaziler. Evet sevgili dostlar, Haldun Karabudak, sevgili dostum konuğum bugün. Ve onun e, Senem, Sanem Ağlama adlı albümünü konuşuyoruz. Evet, Haldun Karabudak kimdir demiştik demin. Söz sende. Öncelikle bu semahı e, çalan Erdal Erzincan'a çok aynen, büyük, aynen. büyük büyük büyük teşekkürlerimi ve selamlarımı göndereyim. Ta buralardan çıkıp Ankara'ya gelip çaldı sağ olsun var olsun. Necef Deryası nedir diye merak eden dostlar olmuştur belki. Bilmeyenler için söylenim o da e, Irak, şimdiki Irak galiba orada Necef kentinde. Necef, tabii. E, Hazreti Ali'nin e, türbesel Tır olduğu canım, yerdir. Olabilir. Oradan yola çıkarak Davut Sularını sen de söylediğin gibi bir e, semahı. Şeyler hacca gidiyor her sene ve... evet. Yani kayıplarla dönüyorlar biliyorsunuz yani son yılların. Kerbelava, Necef evet, evet tabii, tabii. sürekli oraya gidiyor. Aynen. Şimdi e, Haldun Karabıdak işte e, birazcık televizyoncu, birazcık müzisyen. iki arada bir derede kalmış bir kişilik. Ta, e, ama hayatını galiba televizyonculukla kazanıyor. E, daha çok, daha çok tabii ki. 1960 gibi e, şeyin nedir onun adı? Milattan önce Sivas'ta doğdum ben. Ondan sonra işte liseyi bitirene kadar da orada yaşadım aççası. İşte bağlamayı yedi, yedi buçuk yaşımda başladım öğrenmeye. Sivas koşullarında o kadarcık öğrenmişken, üniversite için Ankara'ya geldikten sonra da iyi hocalar, iyi ustaların olduğu bir kent olduğu için orada geliştirme fırsatı bulduk. Türküyle daha ne diyeyim, real anlamda karşılaştık yani. Ondan sonra da işte 30 yıl kadardır televizyoncuyum. İşte 7 yaşından beri de türküyle bağlamayla uğraşıyorum. Özet özet olsun bu kadar olsun. Bizim tanışmamız daha önce de söylediğim gibi 2006 yılına denk düşüyor. Benim için çok önemli bir tanışma çünkü daha sonradan yıllarca harca çeşitli TRT kanallarında dönüp duran bir programın çekildiği yıldı o. evet adında. Evet, evet. Değerli arkadaşımız o açık radyo mikrofonlarına da zaman zaman... E, ...gelip... E, ...kampanyalarda destek olmuş... O Murat Öztürk programı sunuyordu. Hı hı. E, o programa çağırdım bizi. E, daha doğrusu galiba daha önce de... E, ...veya daha sonra... ...kayıt meselesiyle ilgili... ...bir belgesel... ...çektin sanıyorum. Evet, evet. Yani müzisyenlerin e, kayıt konusundaki... titizlikleriyle bağlantılı bir... Belgeseldi. Kalite konuyu Evet yani. O daha sonraydı değil mi Katri'den? Çok kısa sonraydı evet. Evet. Çok kısa sonraydı. Bak ben unutmuştum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sen her zaman olduğu gibi hafızan olağanüstü gerçekten. Yani. Ee, başka bir sermayemiz yok. Neyse e, daha sonra Ustayeliler belgeselini çektin. Evet ustayeli belgeseli. E şimdi 13 bölümlük bir belgeseldi bu. Ya ben tabii kendime ait olan ee, dönemi yani 2006'dan sonrasını biliyorum kim bilir daha önce neler yaptın da ee, orada da yani o 13'e girebilmek benim için çok büyük onurdu estağfurullah çok güzel bir belgesel oldu ya yani burada mesela burada derken sevgili sana 13 tane destek kimleri seçerdin yani onda kalırsın ben sana söyleyeyim bak ben 13'ü gerçekten e, zor doldurabildim. Yani o kadar çok değil bu ülkede iyi müzisyen. Ya yani iyi değil, gerçek müzisyen. Çok iyi enstrümantalistler var. Onları anla, o anlamda söylemiyorum. Yani müziği felsefesiyle yapmaya çalışan, yapan, bu işi becerebilen eğer sen 14.'uncu, 15.'inci kişiler bulursan bir dahaki turda onları da çekeceğim. Peki. Düşün, düşüneyim. <gülüyor> ama gerçekten çok kolay değil. Sen onu biliyorsun zaten. Bir kere daha dile getirmiş olalım. Bir burada. de şu da var. E, derdini anlatabilen insan da önemli. Yani e, çalıp çığırmak e, hani hakkını vermek tabii ki çok önemli ama tabii, tabii. E, artık bugünkü e, modern zamanda konuşmak yani yaptığın işi anlatabilmek. Doğru sözcüklerle, doğru tavırlarla ee, onun arkasında durmak da çok önemli diye düşünüyorum Hani okur yazar olmayan müzisyen zamanı geçti artık Geçti yani şimdi e, halk müziğini hep konuşuruz Türkü camiasının lobisi yoktur yoktu Halen de var mı bilmiyorum yani de Onun için de e, gelişimini doğal yollardan ve bir türlü tamamlayamadı Şimdi yeni yeni yetişiyor Bak yani mikrofon uzattığınızda konuşabilen insan sayısı küçük küçük artmaya başladı yani bunun sıkıntısından hep bahsediyorum zaten. Şimdi ben çok yıllarca türkü programları yaptım. Tabii. Ve orada hepsi dostum müzik gelirdi derler ki abi bize bir şey sorma biz çalıp gidelim. Biz çalalım hadi bir şey çalalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Klasik evet, evet. olarak yani bu. Ama işte bu nereye kadar böyle olacaktı yani? işte yavaş yavaş çoğalıyor da o sayede biraz konuşulur <gülüyor> oldu yani gerçekten zaten değerli olan bir şeyin kıymeti bilinmiyordu işte şimdi bilinmeye de başladı çünkü anlatabiliyor insanlar artık yani sonra Telli Turna'yı yaptın geçen sene evet ee, Telli evet, Turna'nın Musa Ağaralı'yla evet, beraber e, o programa da katıldık da çok yani Halidin evet. Karabuna bu da nerede biz orada olduk son 3-5 senedir diyelim benim için büyük onur dediğim gibi. Yok yok hak yani biz, ben bir müzisyen olarak kimin hakkısı onlarla çalışmayı seviyorum yani diğer o yıldız isimler her yerde bir kendine bir yer buluyorlar yani açık açık her platformda onlarla bir kere daha bizim önemsediğimiz programlarda onlara zaman verip başka ustaların zamandan çalmak bana hiç doğru gelmiyor. İşte aslında tam burada Açık Radyo felsefesine de çok uygun bir durum. Burada her türlü e, azınlığın işte ister düşünsel ister e, yaşantı biçimi bakımından her türlü farklılığın e, yeri var. Bu radyoda 20 senedir çalışıyorum. E, her yeri geldiğinde bundan çok büyük gurur, gurur duyduğumu, onu duyduğumu e, belirtmek isterim özellikle. E, hani farklılık Farklılıklarla beraber olmak çok güzel benim için. Yani e, herhangi bir radyoda e, DJ'lik yapmaktansa burada bu muhabbetleri yapmak benim için karşılaştırılmaz bir şey. Kesinlikle hep bütün hepimiz bütün ötekler adına yapıyorsunuz. Yani o an ellerinize sağlık. Aynen. Aynen. Ne dinleyelim Hazencim? Vallahi bu senden öykündüğüm bir türkü. Dinleyelim bakalım neymiş o ki? Ben de hiç bilmediğim bir türkü demiştim <gülüyor> <gülüyor> Dinleyelim. dinleyici anlar zaten. Oldum bir baykuş Anadan babadan yardan bir haber yokmuş Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru Anadan, Yarıdan, hiç haber yok mu? Uçun kuşlar uçun, İzmir'e doğru. Anadan, Babadan, Yarıdan, hiç haber yok mu? Yandım yattım Komutan gelince selama kalktım Anayı babayı yarı sılaya attım Uçun kuşlar uçun İzmir'e dolur. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru Anadan babadan yardan Hiç haber yok mu Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru Anadan babadan yardan ...hiç haber yok mu? Evet ağzına sağlık. Senin dinleyiciler... Aldıncığım. ...bu ne ya demişlerdir şimdi. <gülüyor> Estağfurullah. Bizim Türkiye söylemiş demişlerdir. Estağfurullah. Herkes kendi yolunda yürüyor. Yani senin de benim gibi... ...kaygıların var. Yani kaygı... ...bir takım dertler, bir takım kaygılar... ...içindeyiz ki... Böyle şeyler yapıyoruz. Böyle bu yollarda yürüyoruz. Değil mi? Şöyle oynak zıplak parçalarla doldurup yaz albümü yapamıyoruz bir türlü yani. Değil mi? <gülüyor> bu Belki yani o mantığa göre kışın dinlenecek bir albüm aslında değil mi? Yani <gülüyor> ömrünün kışında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki bir de Mahsuni belgeseli yapmışsın. Ona da e, kısaca değinelim istersen. Mahsuni e, değil mi? çok yakın zamana kadar TRT'nin kapısından ...sokulmayan bir adamdı tabii. Evet, epeyce yıl e, uzak kalmıştı. O da o yıllarda... E, bir ...bizim Allı Turnam programı vardı. TRT İNT'te Biliyor, yaptığımız biliyorum. ve... E, ...çok büyük bir klasikti Avrupa'da. Yani öyleydi ki mesela o sal günleri yayınları, Salı akşamları şey derlerdi Orlanda... ...vallahi kimse kimseye randevu vermez... Salı akşamı Türklerden falan derlerdi... ...gurbettekilerden. Yani oraya ilk defa çağırmıştık, katılmıştı... ...sonra bir kaç kere o daha... O canlı yayındırıyor mu? Evet. Dostos diye vardı aynı şekilde. Dostostiye'ye, Valla Turnava'a davet etmiştik e, Masuni'yi. O Hakk'a yürüyünce e, işte hemen bir şeyler yayınlamak gerekir ya televizyonculukta vardı. O, o yayınlardan daha önce bulabildiğimiz fotoğraflar falan destekleyerek, hoş metinler yazıp öyle bir şey yetiştirmiştik. Yerinde bulmuştur umarım yani. Genel bir e, mergeseldi herhalde yani. Tabii hayatını anlatan, vardı. onun evet. felsefesine bakan. En temel bilgileri küçük. içeren. Evet, evet. Yani uzun çekimler, montajlar olmayan bir şeydi o yani. Hemen yetişmesi gerekiyordu ve yetiştirdik o akşama yayınlamıştık zaten yani. Peki e, aslında çeşitli mekanlarda olsun, çeşitli konserlerde olsun e, müzik yaptın tabii yıllardan beri. Tabii ki. E, en başta kendin için, çevren için. E, hani profesyonellik nasıl başladı ne bileyim hani bu bugünkü albümün serüveni istersen bir dinleyelim. E, kendi çalma. ...serüveninle bağlantılı olarak. Yani tabi alime gelinceye kadar... ...daha çok sahneydi bizim... ...işimiz. Bunda belli bir düzeyden sonra... ...genelde eşlik ederek... ...başlanır ya zaten Tabii. hayata. İşte o dönemin pek çok solistine... ...pek çok dostumuza... ...sahnede çalarak başladık. Sonra yavaş yavaş, yavaş insan... ...hep çalıyorsun bir de sen söyle... ...ısrarlarıyla beraber... ...söyleyip bakı o tepkiyi de alınca... ...hoş tepkiler, alkışlar hani biliyorsun. Ben Ankara'da yaşadım değil mi o dönemde? Ankara'da evet. Ama hoş gelince de işte tabii turneler için falan çok dolaştık... ...yani açık açık o eşlik yıllarında. Sonra da e, hep bu son yıllarda... ...bu yapılacak, bu yapılacak diyen... ...değerli dostlarımızın e, ısrarları vardı. Tabii de e, hem niyet... ...hem imkan bir de... ...zaman sorunumuz çok yoğundu tabii yani... ...televizyonla beraber... ...işte bir kitap yazmak durumu vardı... ...o günlerde onlar vardı... ...neyse sıra geldiğinde artık bu benim... ...çok değerli dostum Ünsal Turgu, abi dedi... ...bu işi yapacaksın artık dedi... İyi, ...o kitap yazıldı mı? Yazıldı tabii o da dört yıl önce yayınlanmıştı... ...bak onu kaçırmışım ben... ...hal işte. ismiyle <gülüyor> ben duyurmamışımdır... ...yani ben şimdi iki Şu, tane... ...şiir mi? ...bir şey bıraktım... ...o karışıktı... ...yani şiirimsi şeyler de vardı... Türler arası daha çok diyelim. bir denemeler de vardı. Televizyon için yazdığım metinler de yer aldı. Öyle bir denemeydi. Daha sonra işte vakit bulup da inşallah ikinciye başlayabilirsek, uzun soruklu bir kitap yazarsak. Orada ne olacağına dair de ipuçları diyorum ben daha çok. Şimdi bu albümde bittikten sonra artık ilk fırsatta öyle uzun bir şey yazılacak. Yine kitaba yöneleceğim diyorsun. Öyle düşünüyorum tabii. Başka başka gayeler çıkmazsa karşımıza. ...vallahi albümdeki herkes hemen hemen... E, ...tanıdık, ev sıkıştığımız insanlar, çalanlar... ...hep var olsunlar yani... E, ...değerli dostlarımız hepsi... E, ...Erdem olsun, Erdel olsun... ...ondan yani, sonra... ...Musa Eroğlu olsun. olsun... ...o hem çaldı da sağ olsun yani... ...ne güzel... ...ve tabii Ahmet Özgür... Ahmet, ...işin... Tabii. E, ...şeyinde, mutfağında o... ...çok yoğun çalışan bir adam... ...yani inanılmaz... E, yani kısa zamanlarda çok iş bitiren bir adam. Zaten mi? onun yüzünden bir yıl sürdü bu albümün kayıtlar. Ha, araya işler sokmuştur. Ben zaman bular, bulursam o bulamıyor. O bulursa ben bulamıyordum. Ha, anladım. De, denk getirip denk getirip girdik yani. <gülüyor> ben son tehdit ettim zaten açık açık. <gülüyor> ya bitecek ya bitecek diye. Eyvallah. Ne dinleyelim? Şimdi bir tane benim bestem dinleyelim mi? Bu albümde üç tane de onlardan var. İlk iki parça değil mi dinleyeceğiz? İlk parça hem de benim e, rahmetli babamın. Sözler, Sözler babadan. Evet bir müzik Ben de biraz söz ekleyip biraz da müzik ekledim. Bir Seferberlik Türküsü çıktı Hortuka'ya. Dinleyelim. Yağacak Seneler Seneler Kanlı Seneler Seneler Seneler Kanlı Seneler Durmasın Ağlasın Dersli Analar Seneler Seneler suru Sancısı, analar çekmesin evlat acısı, seneler seneler kan seneler, kimseler çekmesin evlat acısı, seneler. seneler. Seneler, kanlı seneler seneler seneler kanlı seneler. Durmasın, ağlasın, dersli seneler seneler kanlı seneler seneler durmaz sana dersli seneler seneler sen Otur bağlasın garibalar, seneler seneler kalmış seneler, otur bağlasın dertli Gönlünüze sağlık Çok teşekkür ederim. Abi sen ne yapıyorsun? Bu yeni çalışmada beste falan olacak mı? Ee, yok. Biz gelinlikçiyiz biliyorsun. Bu e, belki programda daha önceki haftalarda söylemişimdir. Kayıt yapıyoruz biz de bu, bu aralar. Balkan Yolculuğu topluluğuyla. E, yavaş yavaş da böyle ortaya çıkmaya başladı e, kayıtlar. Hani heyecanı, keyfi oldukça e, yoğun. Sandığımdan Rumeli türküleri tamamen e, geneliksel parçalar. Bilinmeyen şeyler bulmuşsundur sen e, bir sürü. Yüzde hiç okunmamış Türkiye'de. İşte. E, belki birkaç tanesi hani yani iyi takipçi bilebilir birkaç hmm. tanesini. işte Hava Ablan'ın yorumlarından filan. Evet Hava İşte Muhammed Fetencoğlu farklı da bu zaten yani açık açık. ...yani %90'ı okunmamış bir albüm... ...çok bu zamanda çok zor iş ya bunlar ya. Vallahi e, ...benim en... ...önemsediğim ölçütlerden birisi o. Yani bir, bir şey yapıyorsanız... E, ...bir farkı olmalı. Hı -hı. Hani biz... E, ...ne diyelim hani... ...müzik... ...sınırsız bir şey biliyorsun zaten. E, müzikal bakımından... ...hepimizin sınırları var. Onu da biliyoruz. Tabii ki. E, ama... ...hiç olmazsa... ...yani bir fark olsun... Ee, ...insanlara daha önce... ...duymadıkları bir şey verebilelim... Ee, ...yani kimisi... ...iyi çalar... E, ...kimisi de iyi araştırır... ...diyelim... <gülüyor> Hangisi kıymetlidir diyelim... Ee, ...ikisi de güzel... ...ya işte ama araştırmacı daha az bulunuyor... ...ben onun altını bir daha çizeyim de... Ee, ...üzerime düşeni yapmışlar... Ee, ...kızlar çok başarılılar bizim... Evet, e, ...soyuzluklar evet. arkadaşlarımız... Ee, Şıkır hem şıkır şeyler yapıyorlar doğru yani. Hem grupçu söyledikleri var, hem kendi soloları var. Benim de var birkaç tane solom. Bir dakika bu kimin programı ya? <gülüyor> <gülüyor> <Benim> <gülüyor> mi <anlatıyoruz, gülüyor> seni mi anlatıyoruz? Seni mi anlatıyoruz? Şey okuldaki çalışmalar devam ediyor mu üniversitede? Tabii tabii de devam. Harika. Bahçeşehir Üniversitesi devam. Doğru oradan da bir şey çekmiştiniz zaten bu ustalağlarda değil mi? Tabii. Yani Benim e, oğlum Görkem de orada şey yapıyor. Ne? Lisans üstü yapıyor. ...yüksek lisans yapıyor... ...orada Gel. çağır... ...gelmezse sınıfta bıraksınlar onu da o zaman... ...koruya katılmazsa... Gelsin... <gülüyor> ...gelsin bekliyoruz... Şikayetçi Yok gelsin. mu müziğe eğilimi? Müzisyen zaten... ...yani e, o rakçı ...ama tabi çok iyi bir eğitim aldı işte... bilgi de ses mühendisliği okudu... ...şimdi Bahçeşehir'de... ...öyle bir şey yapıyor bitirmek üzere yani... Aa, ne güzel... ...ne güzel... Peki ya, al... ee, düştü. Albüme dönersek tekrar... Geç, yani 4-5 ay önce yayınlandı galiba doğru mu hatırlıyorum? Hemen hemen yani daha kısa diyelim ki tembelliğim anlaşılmasın yani. <gülüyor> e, Haydar yayınlamış yani güvercin müzik etiketiyle e, yayınlamış. Güverdir. O da eski dostumuz 20 senedir. Çok çok. E, kalan müziğinde karşısında yer zaten. E, un kapanına gittiğimiz zaman oraya da ve uğrarız Haydar'a da. Bir sağa selam bir sola selam. Aynen <gülüyor> aynen. Ee, ne yapalım, Besteleri mi devam edelim yine? Yok, bestelere devam etmeyelim ya. Başka bir şey çalalım şimdi. E program senin. O başka bir şey çalalım, bakalım ne çalacak. <gülüyor> Sevinç ve hüzün çökmuş vagonlarda bir tiren umuda doğru yoldur ve ben içinde bir gurbetlik yolcu bir tiren umuda doğru yoldur ve ben içinde. Altyazı Sana döndüm yarı sakat gençliği heder olmuş Sen zalim amcısın ben yolda yolcu yarı sakat gençliği heder olmuş Sen zalim hancısın ben yolda yolcu ...parçayla ilgili bilgiler aktaralım istersen. Bana bu işte çok sevgili abim Fuat Sakan'ın bestesi. O da zorunlu Almanya ikametgahı sırasında yaptığı bir hürbet e, türküsü. da Hancı. Yani güzel bir şeydi. Onun da e, çok sağ olsun. Albümlerde de yok parça. Albümlerinde yok. Ben istedim valla verdi sağ olsun. <gülüyor> o da olağanüstü değişik. Ve, ve şimdi şu günlerde belki işte sevgili ...ki falan filan yolu açan bir sanatçı da biliyorsunuz yani. Tabii ki. Dinleyicileri yakından biliyordur. Karadeniz'in o güzel ezgilerini... ...gençlere çok çok çok sevdirecek biçimde yorumlayan... ...olağın çok duygulu bir, bir eser yani. Vallahi hiç kimse yokken... ...Fuat abi vardı sonuçta. Dur yani. Yani 80'den sonra... E, ...yurt dışında yaptığı çalışmalarla... Yani ...Karadeniz müziği olsun... E, protest müziği olsun... ...bir şekilde ayakta tutmuş bir adam. Doğru yani diğer yöre Türklerin de çok güzel seslendiriyor okuyor yani zaman zaman özellikle meşkilerde bazen o gitarları ben bağlama falan. Çok güzel okuyor. Orta e. Anadolu okur bir bakarsınız. İşte masa üstüne testiler falan filan girer de. Doğrudur. <gülüyor> Tadı, tadından yenmezlerler çok, ya. Çok, çok çok çok sağ olsun ya. Onlar sayesinde bu müzik yaşıyor zaten. Sizler e, sayesinde. Zamanında 45'lik yapmış dediğine göre bu parçayı ama o 45'lik yok ortalıkta. Yani bulamadık. O da, onda da yok. Yani keşke bulaydık. Belki onun üstüne bir şeyler çalardık. Biraz ondan biraz bundan. de bir şey olabilirdi yani. İnternet ortamında filan yani demek ki e, hani birileri Koymamış, öyle Yok, mi? Yok, İnternette tek şey geziyor. Bizim o Katre'de söylemişti işte. Ben de orada duymuştum zaten. Ha, o versiyonu çıkıyor. O duruyor da yani e, son dönem şey olduğu için, kaydı olduğu için esprisi olmayacaktı yani. E tabii. O 45. beşinci sesler sesler olaydı süper olacaktı yani. Tabii Ulamadık canım, yani. güzel olur. Hani Bir de son dönemde öyle bir trend de var. Hani O eski sesleri küçücük duyurup evet. arkasından... Bakın biz ee, neler yapıyoruz ne, ne edalarımızla ne şimdi yapıyor yüzde <gülüyor> de var öyle bir parça tabi öyle olacak bir e, ne diye anneanne Heh. arkadaşlarımızdan birinin anneannesinden derledik bu türküyü. yani uyduruk bir kayıtla şey yaptık öğrendik onu küçücük 15 saniye koyacağız başına onun sesinde e, anneanneyi de e, kalıcı hale getirmiş olacağız nerede anneanne e, şeyden aslında kökeni Boşnak o Silivri tarafından. Çatalca ha. Nasıl ee, bir, hareketli bir türkü mü Evet. Ya. Oldukça hareketli bir türkü. Yani ne güzel ama işte bu bak Trakya olsun işte bizim bizim ya da işte suyun öte yani burada yani anneannelerin ağzından hareketli ezgiler duyabilirsiniz. Ben düşünüyorum şimdi Sivas'ta bizim köylerde Hadi bir şey söyle sen hemen uzanamaya başlarlar yani teyzeler falan. ya yani Öyle bir kültür farkı da var. Bir dertli miyiz? Neyiz biz İç Anadolu. <gülüyor> yani işte kültürel alışkanlıklarla bağlantılı sanıyorum. Hani kadının e, konumuyla da bağlantılı. Hani Trakya kadını e, yani biliyorsun bir ara e, kadın ağzı türküler söyledik. Hı -hı. Koromuz vardı. Orada Hı -hı. türkü sözlerini incelerken daha çok dikkat çekti. ...bayağı aklından geçeni... ...Türkülere olduğu gibi yansıtmış. Batılı kadınlar yani... E, ...Egeli olsun... E, ...Trakyal olsun... ...hani sevdiği olanla... ...açık açık dalga dalga geçebiliyor. Ama galiba... ...Anadolu'nun içine doğru gittikçe... ...hani kaç göç... E, ...başlıyor. E tabii yani kadın e, yeni gelinler... ...şöyle bir şey vardı... E, ...kayınpederi... Kaç yıl sonra olur bilinmez konuş demeden ses çıkaramazdı kadınlar yani. O belli bir olgunluk üç çocuk falan yaptıktan sonra lütfederdi artık konuşabilirsin. Ondan sonra onun yanında konuşabiliyordu yani. E şimdi öyle bir e, kültürel ortamdan sen şıngır şıngır bir türküyü e, kadından beklemeye yok tabi. Yani zor. Yani yine ancak... de var. Aslında yine de var. Şey ya bizim yani bizim oralarda diyorum çevirme halayları dışında gerçekten hareketli bir şey okumazlar. O halaylarda zaten çevirme halayları da şeydir. Biri söyler karşılık verir kadınlar. Biri söyler karşılık verir kadınlar. Zaten genellikle de kadın kadına eğlenceler olur bu işler yani. Evet. Çok doğal ee, aslında. O yüzden yani. çekinmez kimse birbirinden. Yani ve dolayısıyla o türküleri de e, erkek derlemeciler derleyemez. <gülüyor> aynen, aynen. Yani çoğu elimizde değil bugün onların. En azından bir tarihe kadar öyleymiş. İşte neyse ki son yıllarda biraz biraz biraz biraz ee, çıktı ortaya. Ama tabii ki bir Trakya ya da Ege kadını kadar halen yüksek sesleri çıkmaz bizimkilerin yani. Yani işte artık bu da bizim gerçeğimiz ne diyelim. Türkiye böyle yani. Musa Eroğlu'na selam mı göndersek acaba? onun bir ee, Zamanımız onun yavaş yavaş geliyor. Bakalım e, onu bir dinleyelim. Ondan dinleyelim sonra bak. duruma göre belki bir tane daha çalarız. Bakarız. E, Türkiye anlatalım istersen biraz. Bu da işte sevgili Musa Eroğlu abimin söz ve müziği. Kendi okumamış o da. Sadece bir başka bir e, hanfendi okutmuş. Ondan sonra bir de ben okudum. Onun... E, <gülüyor> o, o da bir, işte bu da bir fark. Bu da bir fark yani... Musa Erol'un 100 milyon tane şarkısı var. Onlardan birini alıp okuyabilirdin. Yani yine e, kendi titizliğini şey yapmışsın, göstermişsin. Ellerine sağlık tekrar. Onun gönlüne sağlık. Burada kendi süre çaldı değil mi? Evet, evet. Dinleyelim. Bağlaması çaldı. Var. Yar yüreğim yar yar gör ki neler var Bu halk içinde ha beyim, bize de gülen var Bu halk içinde erenler bize de gülen var Ne bilsin ağabeyim? Bizi de bilen var. Ne bilsin erenler? Bizi de bilen var. bye, -bye. Merda neler var Evet az önce yanlışlıkla bir önce çalmak istediğimiz Türkiye'ye girdik ee, o türkü neydi Haldun'cum? Kısaca bir anlatıştık. Şanlıurfa türküsü Mehmet Özbek hocamızın derlediği evet. Karacoran'ın sözlerinden yapılmış çok üstü bir türküydü. Şimdi asıl söylemek istediğimiz Musayaroğlu'nun Beste'si hasret bitecek küçük küçük küçük küçük alttan çalıyor zaten. Evet onu dinleyelim. Ee, Bitişte artık yavaş yavaş boşça kaldığımız deme zamanı geliyor. Nereden? Nerede ne? Sebum aşkın töresi, dermanın nerede Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu yangın sönecek Dönecek bana bir gün dönecek Hasretim nerede Bitecek, bitecek bu hasret bitecek, bitecek. Sönecek dönecek bu yangın sönecek, dönecek bana bir gün dönecek, dönecek. dermanım nerede? Neresi bu? Gönül yarası yakar beni aşkın çırası İrmalim nerede? Nerede nerede çaresi? Teresi bu mu aşkın teresi? Hasretim nerede? Bitecek bu hasret bitecek. Sönecek bu. Yangın sönecek, dönecek bana bir gün dönecek. Hasretim nerede? Bitecek bu hasret, bitecek. Sönecek dönecek bu yangın, sönecek. Dönecek bana bir gün dönecek. Dermanım nerede? Bitecek bu hasret, bitecek.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 Bitecek bu hasret bitecek. Sönecek bu yangın sönecek. Dönecek bana bir gün dönecek. Evet. Evet sevgili dostlar. Türkümüzü de Musa e, gönlünden çıkan Türkiye ile programımızı e, bitiriyoruz yavaş yavaş. Halilüncüm. E, ileride karşıma çıktığında ya ben şunu söyleyecektim söyleyemedim diyeceğim bir şey varsa <gülüyor> asla zaten e, evimizde gibi geldik dışarı sıcaktı burası da serin çok güzel e, geçti bir sürü bir sürü bir sürü Türklerimiz çaldık Derdimizi anlattık daha ne olsun sevgili Muhammed dostum benim yolduna sağlık tekrar çok teşekkür tekrar. ediyorum dinleyenler e, var olsun konumuz olduğun için e, dinleyenler var dünyanın her tarafından programın meraklıları var merak etme tabii ki tabii ki i̇şte, onlar e. eminim zaten. Blok'tan da dinleyecekler. Hemen hatırlatayım ben. yani ee, Tuna'nınberiyani.blokspot.com'dan hem bu programı hem bundan öncekileri e, istediğiniz zaman gecenin 3'ünde, 4'ünde, 5'ünde kafanızı estiği zaman e, dinleyebilirsiniz. Hatta dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca e, program sonrasında ben 15 dakika telefonun başında olacağım. Ulaşmak isteyen dostlarımız 0212 343 4040'dan. E, ...ulaşabilirler. 0-212-343-4040. Ya da Facebook'tan bana ulaşmaları mümkün. Evet, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, programıma geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olasın. Ayrıca var burada olsun. sevgili Gökhan var. Onu konuşturmadık. Ona da <gülüyor> e, teşekkür ediyorum. Yanımızda bulunduğu fotoğraflarımız çekti e, Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden geldiğin için hoşçakalın. să-nspuni n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei n